Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü yani MAPEC, 68 ilde yer alan 606 adet maden sahasını ikinci kez ihale açtı. MAPEC'in konuya ilişkin ilanı resmi gazetede yayınlandı. Burada sunulan bilgilere göre 20 Nisan'da ihaleler başlayacak. Yapılan açıklamada 65.902 sayılı kanunla değişik 3.213 sayılı maden kanununun hükümleri uyarınca hukuki durumları sona eren ve ihalelerinin yapılması sonucu müracaat olmayan 606 adet maden sahasını ihaleye açılacağı belirtildi. İlk kez yapılmasına rağmen müracaat olmaması durumdaysa sahanın aramalara açık hale geleceği aktarıldı. Danimarka 2020'de elektriğinin neredeyse yarısını İrlanda ise %40'ını Almanya ve İngiltere'nin her biri ise %27'sini rüzgar enerjisiyle sağladı bile. En fazla rüzgar kapasitesi Hollanda'da alınırken Almanya ikinci sırada yer aldı. Ayrıca Polonya gibi yeni aktörler de var artık. Rusya da 0.8 gigawatt devreye alarak yükselen yıldızlar arasında rüzgar enerjisinin. Wind Europe Ticaret Birliği'nde analist olan Ivan Komuzanak, Bu yıl önceki yıllara göre çok daha fazla çeşitlilik vardı. İlk 5'te bazı yeni yüzler görüyorsunuz dedi. Ancak komisyonak Avrupa Birliği ülkelerinin yeni iklim hedefini karşılamak için beklenen artış bir yana komisyonun 2030 itibariyle mevcut yenilenilir enerji hedefini karşılayacak kadar iddialı olmadığı konusunda da uyardı. Ülkelerin her yıl 18 gigawatt kurması gerektiğine ancak mevcut planların bunun en az 3 gigawatt gerisinde kaldığını söyledi. Avrupa'ya ılık ve ılıman hava getiren körfez akıntısının yani Gulf Stream'in temelini oluşturan Atlantik Okyanusu sirkülasyonu bin yıldır ilk kez en zayıf noktasında. Neden ise iklim sistemlerindeki çöküş. Atlantik Meridyen Devirme Sirkülasyonunun amok diye geçiyor. Daha da zayıflaması İngiltere'de daha fazla fırtınaya ve yoğun kışlara Avrupa genelinde ise sıcak dalgalarını ve kuraklıklardaki artışa neden olabilir. Bilim insanları küresel ısınma devam ederse amokun daha fazla zayıflayacağını ve bu yüzyılın sonuna kadar yaklaşık %34 ile %45 arasında düşebileceğini tahmin ediyor. Bu da bizim sistemi geri dönüşü olmayan bir şekilde istikrarsız hale getirecek bir devrilme noktasına yaklaştırabilir. Buna ek olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin Atlantik kıyısındaki deniz seviyelerinin de yükselmesine neden olabilir. Nature Geoscience'da yayınlanan araştırmanın yazarlarından Potsdam İklim Etki Araştırması Enstitüsü'nden Stefan Ramsdorf dolaşımın şimdiden %15 oranında yavaşladığını ve bunun etkilerinin de görülmeye başlandığını söyledi. Küresel bir araştırmaya göre daha şiddetli ve sık yaşanan yangınlar orman yoğunluğunu ve ağaç boyutunu azaltarak gelecekte ormanların karbon tutma kabiliyetine zarar verebilir. Orman yangınları doğal olarak meydana gelen olaylar olmasına ve doğal ormanların yenilemesine rağmen küresel ısınma ve insan faaliyetleri yangınların sıklığının ve yoğunluğunun daha da artmasına neden oluyor. Orman yangınları her yıl gezegenin yüzeyinin %5'ini yok ederek atmosfere yıllık fosil yakıt emisyonlarımızın 5'te 1'ine değer oranda karbondioksit salıyor. Afrika, Avustralya, Kuzey Amerika ve Güney Amerika'daki 29 bölgeden onlarca yıllık verileri analiz eden araştırmacılar her yıl yangın çıkan sahaların %63 daha az ağaç ve %72 daha az basal alana sahip olduğunu keşfettiler. Daha az sayıda daha küçük ağaçların olduğu ormanların da daha az karbon tutması muhtemel. Araştırmacılar karbon tutmaya yönelik ağaçlandırma çalışmalarında Ekim yerlerinin dikkatlice seçilmesi ve yangın sıklığındaki değişiklikleri dikkate alması gerektiği konusunda uyardı. Düzenli alevler, ağaçlık alanlardaki türleri ve ağaçların boyutunu değiştiriyor. Dünyada küresel ısınma nedeniyle iklim değişikliğinin felaketlere yol açtığı konuşulurken, İzmir 9 Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknoloji Enstitüsü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Doğan Yaşar asıl tehlikenin küresel soğuma olduğunu iddia etti. 2020'lere kadar küresel ısınma artarak devam edecek. Bu dönemlerde biz mini soğumaya gireceğiz. Sıcaklık mola verecek. Bu mola da İstanbul Boğazı'nın donduğunu göreceğiz. İstanbul Boğazı'ndan karşı karşıya yürüyerek geçilecek. En son 1929 yılında geçildi. 2-3 yıla kadar tekrarını bekliyorum dedi. Hangi araştırma ve bilimsel verilere göre söylediği çok anlaşılmayan Profesör Doktor Doğan Yaşar. Büyükşehirlerde özellikle kanalizasyon ve yağmur suları ayrılmalı. Yağmur suları denize verilmemeli, yağmur suları tekrar barajlara basılmalı dedi. Barajlara basmak biraz zor da olsa en azından yağmur suyu sarnıçları bile çok faydalı olacaktır. 350 Türkiye dünyanın dört bir yanından iklim için ses veren ve yaşamı savunan kişilerin bir araya geleceği küresel adil iyileşme buluşması için çağrıda bulundu. 9-11 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek 3 günlük çevrim içi etkinlikte interaktif atölyeler, paneller olacak, aktivistler, sanatçılar, topluluk liderleri bir araya gelecek. 350 Türkiye tarafından yapılan çağrı bir araya gelme, güç toplama hayallerimizi birlikte inşa etme zamanı ifadelerini kullandı. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Gezegenin geleceği.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 ja, samen in technologie.